Allah bizleri günahlardan temizlesin Rabbim bizleri arındırsın Ayın 14'üne bakıldığı gibi Ona bakarken birbirimize eziyet etmediğimiz gibi Allah Azze ve Celle Cennette Rabbimizin cemalini böyle görmeyi nasip etsin Şu kısacık ömürde Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizi ve neslimizi her türlü pisten kirden, şirkten, karanlıktan, her türlü bataklıktan bizleri korusun. Kardeşlerim sizlerle devam ettiğimiz ders silsilesinde peygamberlere iman konusuna gelmiştik. İnşallah buradan devam edeceğiz. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim, iman rükunlerinden, peygamberlere iman, dördüncü rükunu teşkil eder. Allah'a iman, O'nun göndermiş olduğu, aracı meleklere iman, onun getirmiş olduğu vahiy kitaplara iman, emaneti teslim ettiği peygamberlere iman. Ehli sünnet vel cemaat Allah Azze ve Celle'nin kullarına müjdeleyici, uyarıcı olarak insanları hidayete sevk etmek. Ve onları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için hak dine davet eden insanların içinden seçilmiş kullardan peygamberler göndermiştir. Ehli sünnet ve cemaat buna iman eder ve itikad eder. Onların daveti toplumları şirk ve putperestlikten kurtarma. Çözülüp arındırma onlar risaleti ulaştırıp emaneti yerine getirmişlerdir inhiraf eden o topluluklara o ümmetlere öğüt vermişler ve Allah yolunda hakkıyla cihad etmişlerdir ve Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberlerine onların doğruluklarını ispatlayan göz kamaştırıcı mucizeler göstermiştir. Bütün peygamberler risaletlerini tebliğ etme hususunda masumdurlar. Kulluğunda değil. Her peygamber gönderilmiş olduğu risaletinde tebliğ hususunda masumdurlar onlardan birini inkar eden veyahut Allah'ı ve Resul'ün arasını ayırmaya çalışan Allah'ı ve bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler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 Onların birini diğerinden ayırmayanlara işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah gafurdur, rahimdir. Evet Nisa suresinin 150 ve 152. ayetleri Allah hepimize anlayış versin. Bir güzellik nasip etsin kardeşlerim. Ayet-i kerimeler Resul'ün yani gönderilen davetçinin hem önemini hem konumunu ve hem de Allah azze ve celle ile arasındaki ilişkiyi bizlere bildiriyor. Ve her kim biz Allah'la Resul'un arasını ayırırız derse yani Allah'la Resul arasında bir yol tutarak ikisinin arasını ayırıp biz kendi aklımızca hareket ederiz. İstersek inanırız istemezsek inanmayız veyahut Allah'ı seviyoruz Resul'ü sevmiyoruz gibi hareketlere giderse veyahut Resul'un getirdiğini tasdik etmezse kabul etmezse işte onlara Allah Azze ve Celle alçaltıcı bir azap olduğunu ve onların kafirler olduğunu söylüyor Kardeşlerim peygamberlere iman hakikaten iman dallarında hepsi başlı başına çok çok önemli olduğu gibi peygamberlere iman meselesi de çok çok önemli mevzulardan bir tanesi. Çok iyi idrak edilmesi gereken, çok iyi anlaşılması gereken bir mesele. Bakın Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermedeki hikmetini anlatırken bunların müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın evet ayeti tekrarlıyorum bakın elçilerin gelmesi müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın Allah üstündür hüküm ve hikmet sahibidir Nisa 165 Allah hepimize anlayış versin kavrama nasip etsin demek ki Resul geldikten sonra artık bahaneler ne yapıyormuş kalkıyormuş aynen Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Ebu Umame naklediyor Allah kendisinden razı olsun peygamber geldikten sonra hiç kimse diyor ayrılığa düşmez Evet, hiç kimse ayrılığa düşmez sadece tartışma ve cedel müstesna çünkü diyor Zuhruf 58. ayeti okuyarak onlar size gelip senin ilahınla hayırlı yoksa benim mi onlar sırf cedelci bir kavimdir onlar cedelize verdir demek ki inanan bir insan için Resul geldikten sonra Resul'un sözü artık neymiş bağlayıcıymış. Evet kardeşlerim bizler inanan insanlar bütün Resullerin tek bir asla davet ettiklerine, onun da ibadetlerimizde Allah'ı birleme ve şirkten nehiyetmek olduğuna iman ederiz. Çünkü bizler Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım, diyor. İşte bütün peygamberler insanları ibadetlerinde inhiraf ettikleri noktalarda hakka davet etmek için. Yani kulluk yapın, ibadet edin, ibadet edin ama ibadetlerinizde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın diye gelmişlerdir demek ki gelen peygamberlerin hangi zamanda hangi mekanda gelirse gelsin bütün peygamberlerin dini daveti nedir birdir o da İslam'dır, tevhid dinidir ve bunun haricinde hiçbir din kabul edilmeyecektir çünkü Allah azze ve celle andolsun biz her millet içinde Allah'a ibadet edin tağuta tapmaktan kaçının diye bir elçi gönderdik diyor Nahl 36'da ve yine Allah Azze ve Celle senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur o halde bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım Enbiya 25'te Evet kardeşler Aleykümselam Şimdi Allah Azze ve Celle Adem'den Allah Resulü ve Vesselam'a kadar pek çok Resul ve Nebi göndermiş Bunlardan bir kısmına veya Resulü aracılığıyla bize bildirmiş kitabında bildirmiş ve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 Demek ki Adem Aleyhisselam'dan Allah Resulü ve Vesselam'a kadar Birçok Nebi ve Resul gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Bunlardan birçoğunun ismini Kur'an'da görebiliriz. Adem Aleyhisselam, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyüp, Zulkif, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyase, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Aleyhissalatu vesselam'ın isimlerini Kur'an'da bulmamız mümkün. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Kardeşlerim, Allah azze ve celle kimi peygamberleri diğerlerinden üstün kılmış? Ümmet, Resullerin Nebilerden üstün olduğunu, bundan sonra da Resullerin kendi aralarında fazilet farkının bulunduğunu, Resul ve Nebilerin en faziletlisinin Ulul Azam diye bilinen beş Resul olduğunu, bunlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim, Musa ve İsa Aleyhisselam olduğunu ümmet kabul eder. Allah salat ve selam etsin. Allah'ın salatı ve selamı hepsinin üzerine olsun. Evet. Ehli sünnet Allah'ın isimlerini zikrettiği peygamberlere de isimlerini zikretmediklerine de ilk nebi Adem'den sonuncu ve en faziletlisi olan bizim peygamberimiz, imamımız, önderimiz Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlere inanırız. Kardeşlerim, peygamberlere iman genel bir imandır. Bizim peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'a imansa tafsili yani ayrıntılı ve detaylı bir imandır. Bu Müslümanların O'nun Rabbinden getirdiklerine ve O'nun getirdiği dinin tamamına ayrıntılı bir şekilde uymalarını gerektirir. Yani bizler bütün peygamberlere iman eder, tasdik ederiz. Fakat itaatımız ve ittibamız ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'adır. Aynen diğer kitaplarda olduğu gibi biz bütün kitapları tasdik ederiz. Fakat itaatımız, ittibamız ancak Kur'an-ı Kerim'edir. Bugün günümüzde diğer peygamberlerin de şeriatının geçerli olduğunu, kitap ehlinin de kurtulabileceğini ve onların da iman ehli olduğunu savunan birçok oryantalist veyahut müsteşlik dediğimiz aklı kıt aklını kiraya vermiş veyahut da inanmadığı halde inandığını söyleyen birçok insanlar çıkmıştır. Allah onların şerlerinden Muhammed ümmetini korusun. Bakın Darimi'nin naklettiği bir ifadede bir gün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ashabına bir şeyler anlatırken Ömer çıka geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Yahudilerin diyor elindeki Allah'ın ayetlerinden getirsem okur musun? Hemen cevap gelmeden gidip Tevrat'tan birkaç sayfa alarak gelip onları okuyor. Kafayı kaldırıp baktığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kıpkırmızı ve boyun damarlarının şiştiğini görünce hemen diz çekiyor. Vallahi ben Allah'ı Rab, dini İslam, seni de Resul kabul ettim deyince Aleyhisselatü Vesselam yumuşuyor ve Vallahi kardeşim Harun Estağfurullah Kardeşim Musa aranızda olsa Ve andolsun ki getirdiğime teslim olmasa Yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor Evet kardeşlerim Demek ki bugün Yahudilerden veya Hristiyanlardan Her kim olursa olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Getirdiğine tabi olmazsa Andolsun ki yoldan çıkmış sapıktır ve bu sapıklığı yayan da sapıktır ve Müslüm'deki gelen ifadede Allah Resulü ve Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan her kim benim ismimi duyar da iman etmeden ölürse and olsun ki müşrik olarak ölmüştür diyor evet kardeşlerim Rabbim bizlere anlayış versin güzellik versin ihsan versin bütün peygamberlere Allah Azze ve Celle doğruluğunu ispatlayabilmesi için yardımcı olarak mucizeler verdi dedik evet Nuh Aleyhisselam'a bakın bir geminin yapılması kavmini büyük bir tufandan korkutması onlarınsa takmaması ve neticede yeryüzünü tamamen, suyun kaplama olayı var biliyorsunuz. Yine Musa aleyhisselama baktığımızda, sihirbazların sihrini bozan, asası, elinin bembeyaz olması, kan, çekirge istilası, birçok ne yapılmıştır? Mucizeler verilmiştir. İsa aleyhisselama tıpla alakalı mucizeler verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi baktığımızda, ayın yarılması, parmaklarının arasından suların fışkırması, taşın, ağacın selam vermesi ve çok çok değişik neler var? Hep mucizeleri vardır. Bizler bunları ne yaparız? Tasdikleriz, kabul ederiz ve işittik, itaat ettik deriz Allah hepimize anlayış versin, kavrama kabiliyeti versin aklı kıt imandan yoksun aklını ilah edinen öyle garip insanlar vardır ki mucizelere gelince inkara gitmişler ve o gün misal bir Miraç hadisesini ele alın Ali Selati ve Selam'ın müşriklerin getirmiş olduğu haberi Ebubekir eğer Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam size miraca çıktım, göğe çıktım diyorsa muhakkak doğrudur diyerek tasdiklediği gibi bugün maalesef inandım diyen insanlar ne yapmamış tasdiklememiştir. O gün müşrikler bunu inkar etmişler bugün de inanıyorum diyen insanlar ne yapmıştır? İnkar yoluna gitmiştir. O günkü müşriklerle bugünkü inanıyorum diyen insanların aynı kefeye girmesine garip değil Aynen inanıyorum deyip de namazı kılmayan bir insanın gelen nakilde ne diyor? Ha Firavun'la, ha Haman'la, ha Qarun'la onlarla birlikte ne yapılır? Haşr olunur diyor. Allah imanımızı, gayretimizi artırsın kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Demek ki insan inandıktan sonra inancının gereği ne yapması amen etmesi gerekir iman ettim deyip de imanının zıttına bir hareket bir söz bir davranış olursa bu imanı ne yapar zedeler yine kardeşlerim peygamberlere iman meselesinde bütün peygamberler vahide tebliğde hepsi nedir? Masumdur. Bu noktanın da çok iyi anlaşılması gerekir. Çok çok iyi anlaşılması gerekir ki günümüzde öyle hastalıklı, hasta ruhlu insanlar var ki gelen peygamberlerin sadece bir elçi olduğunu hatta öyle, öyle yakışıksız yakıştırmalar yapanlar var ki Aynen bir postacı memuru nasıl ki almış olduğu mektubu veyahut haberi adresine ulaştırmakla yükümlüdür diyorsa haşa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı veyahut da Nebileri Resulleri aynı yakıştırmaya getiren insanlar vardır, zavallar vardır. Allah bunların şerlerinden bizleri korusun. Gelen peygamberlerin hepsi, hepsi neymiş, neymiş kardeşler? Gelen vahide hepsi masum. Bakın şu ayeti çok çok iyi ezberleyin kardeşlerim. Haç suresinin 52. ayetinde bakın Allah Azze ve Celle ne diyor: "Ey Muhammed." Senden önce hiçbir Resul, hiçbir Nebi göndermedik ki o bir de bulunduğu zaman şeytan onun temennisine bir şey sokmuş olmasın. Fakat Allah şeytanın soktuğu şeyi iptal eder sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah her şeyi hakkıyla bilen hikmet sahibidir bakın devam ediyor ayet bu işte ben Kur'an'a inanırım Kur'an'a uymayana atarım ben kabir azabına inanmıyorum ben miraca inanmıyorum ben mucizeye inanmıyorum gibi söz sarf eden insanlara bakın ayetin devamını ediyor bu şeytanın soktuğu şeyi kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katılaşan kimselere bir imtihan vesilesi yapmak içindir. Zalimler şüphesiz bir uzak ayrılık içindedir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Sadece Kur'an bana yeter diyen zavallılara öyle tuzaklar vardır ki Kur'an'da öyle ayetler vardır ki onların bütün Müslümanların kafasına atmak istedikleri şüphelere bir ayetten Allah çok güzel cevaplar vermiştir Allah çok çok okumayı çok çok anlamayı amel etmeyi nasip etsin boşuna mı diyor Resul aleyhissalatü vesselam ben size iki şeyi bırakıyorum bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız bakın alim demiyor akıl demiyor çoğunluk demiyor falan mezhep demiyor filan fırka demiyor ben size iki şey bırakıyorum Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız artı başka bir rivayette bunlar diyor Kevser havuzuma kadar asla birbirinden ne yapmayacak ayrılmayacak yine sahabe geliyor ey Allah'ın Resulü senden sonra karanlık günler olacak mı? evet diyor peki ne yapalım müslümanların emrine ve müslümanların cemaatine bağlı kal sakın onlardan ayrılma sahabe duruyor geliyor peki ey Allah'ın Resulü müslümanların emiri yoksa müslümanların cemaati yoksa ne yapalım Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sar, Azı dişinden bile olsa sakın bundan yüz çevirme bütün fırkayı darleden uzaktır diyor. Evet kardeşlerim demek ki kurtulmuş ancak Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde. Öyleyse biz Resul'e iman veyahut peygamberlere iman dediğimizde bu imanın ne manaya geldiğini yani iman dediğimizde ne diyoruz kalp tasdik edecek evet ben peygambere iman ediyorum dil ne yapıyor Muhammeden Resulullah diyor. ikrar ediyor ağza ne yapacak beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın aynen ne yapacak yerine getirecek ve demeyecek ki hiçbir Müslüman ya ben böyle namaz kılıyorum bu da böyle namaz kılıyor öyle de olur böyle de olur ya işte senin namazın mı doğru benim namazım mı doğru senin orucun mu senin haccın mı yoksa benim abdest abdest bozucularım bunlar demeyecek Allah Resul ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resul'una götürün diyor bakın iman hep kapsayıcı hep bağlayıcı ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resul'una götürün bakın hemen arkadan yine imanla alakalı Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda nedir? Çok çok hayırlıdır diyor peygambere imanı güzel anlamamız gerekiyor kardeşlerim şimdi geçen hafta kitaplara imanı işledik kitap kime gelmişti? peygamberlere <Gülüyor> Bakın Allah azze ve celle kitabında dilini debreştirme. Bunu kalbine nakş edecek biziz. Sonra da onun beyanını sana öğretecek biziz diyor. Allah azze ve celle melek vasıtasıyla kitabını gönderiyor. Kitap elçiye geliyor. Yani Allah Resulü an İstilatı ve Selamı, Allah Resulü an İstilatı ve Selam hemen inen vahyi insanlara anlatmaya çalıştığında Cibril kendisini ne yapıyor uyarıyor. Bakın şimdi ayetin seyrine. Bekle. O ayeti kalbine nakşedeceğiz. Nakşeden kim Allah. Sonra bakın. Allah Azze ve Celle kitabında biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Bilmediğini öğrettik. Evlerinizde okunan, talim ettirilen kitabı ve hikmeti düşünün. Ne verilmiş kitap ve hikmet? Burada ne oldu peygambere gelen biz sana, kalbine onu ne yapacağız? İnen ayetleri edeceğiz Sonra onun beyanını o inen ayetin beyanını da ne yapacağız? Biz indireceğiz diyor. Sen hiç dilini ne yapma? Debreştirme. Bu da gösteriyor ki indirilen kitap ve hikmetin, indirilen kitap ve beyanın her ikisi de nedir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ve Allah Azze ve Celle indirdiği bu vahiy Resullerin kalbine nakşederken şeytanın her türlü karıştırmasından ne yapmıştır? Korunmuştur. İşte iman dediğimizde kalple, dille, azalanla tasdik dediğimizde bu meselelerin güzel yakalanması ve bu meselelere zıt düşecek her türlü söz davranış ve düşünceden de Müslümanın uzak durması gerekiyor. Yani vay imansız vay dendiğinde bu imansız kelimesinin ne manaya geldiğini hepimiz anlıyoruz değil mi? Birini imanda itham etme birini küfürde itham etmede de muhakkak bir söz davranış bir hareket olması gerekir öyle değil mi kardeşler? İşte birini imana nispet etmede tasdiki ikrarı ameli söz konusuyken belini küfre nispet ettiğimizde yine ikrarı ameli söz konusu değil mi? Mesela biraz daha açacak olursak Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken işte şöyle şöyle şöyle şöyle vasıflara sahiptir diyor değil mi? Onlar iman eder, gayba iman eder, Allah'ın verdiği rızıktan hem yer hem infak eder peki bunlar müminlerin Münafıklardan bahsedilirken ne diyor? Onlar namazı çok az Allah'ı çok az zikreder namaza geç kalkarlar gösteriş için namaz kılarlar yalan söylerler emanete riayet etmezler nizalaştıklarında durulmazlar ahitleştiklerinde ahdini yerine getirmezler yani bakın imanda da küfürde de bir şey diyebilmemiz için muhakkak bir davranış ikrar ve amel söz konusu. İşte peygambere iman da peygamberlere iman meselesinde de muhakkak ikrar ve ikrarın arkasından da ne gerekiyor? Amel gerekiyor. İşte peygamberlere iman dediğimizde, peygamberimize iman dediğimizde bunun çok iyi anlaşılması gerekiyor kardeşlerim. Eğer bu mesele anlaşılmazsa bu sefer ümmet içinde her zaman kargaşa söz konusu olacak. Ve bu kargaşayı da giderme çok çok zorlaşacak. Ve öyle haller olur ki aynen birinin çıkıp da ümmetin ihtilafı rahmettir sözü ve bunun akabinde insanların da ihtilafta adeta dolu dizgin yarışmaya gittikleri gibi olur. Halbuki Vahye baktığımızda o vahiy Allah'tan gelen, Resul nefsinden hevasından konuşmayan, inen vahiy korunan ve korunduğu gibi indirilen yazılı ve bu yazılı vahyin bir de beyanı sözlü gelen bir vahyin söz konusu ve kıyamete kadar bu zikrin korunma meselesi var. Öyleyse bize düşen bu iman maddelerini çok çok güzel anlama kardeşlerim. Rabbim hepimize anlayış versin, kavrama kabiliyeti versin. Allah azze ve celle bu meselelerde cehaletimizi gidersin. Evet. Gelelim Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selamı tanımaya. Muhakkak ki indirilen vahyin kendisine gönderilen elçinin insanlar içinde de tanınması gerekir kardeşlerim. Gelen makinelere baktığımızda <gülüyor> Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kasımın babası Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Atalarının ismine baktığımızda Abdullah Muttalip, Haşim, Abdümenaf, Husay, Kilab, Mürre, Kap, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maat ve Adnan'dır. Adnan Allah'ın Peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in soyundan gelmiştir Allah Resulü ve Vesselam Hatem'in Embiyadır. Bütün Nebilerin Peygamberlerin sonuncusudur Allah Azze ve Celle Onunla peygamberleri ne yapmıştır? Mühürlemiştir Burası da çok önemli Meselelerden bir tanesidir Bugün günümüzde Hala Resullerin geldiğini iddia eden birçok sapık fırkalar çıkmıştır ve çıkmaya da devam ediyor. Nebi ve Resul kelimelerinden polemik yaparak işte Nebiler bitmiştir ama Resuller bitmemiştir. Kıyamete kadar gelecek tip insanlara birçok şüphevari sözler atan insanlar vardır. Allah onların şerlerinden korusun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa ve cinlere gönderilmiş en son nebi ve resuldur ondan sonra hiçbir nebi ve resul gelmeyecektir kendisi peygamberlerin mührüdür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu eğer benden sonra ilham edilecek bir insan olsaydı bu Ömer olurdu ama artık ilham vahiy kesildi artık mübeşşirat kaldı Mübeşşirat nedir diye sorduklarında ise salihlerin gördüğü sadık rüyadır demiştir evet kardeşlerim bugün öyle insanlar çıkmışlar ki öyle yaldızlı sözler kaideler koymuşlardır ki bu iman meselesinde insanların zihinlerini bulandırma yoluna ve onların inançlarını zedeleme yoluna gitmişlerdir. Bakın mesela Mutezile'nin koymuş olduğu şöyle bir kaide var. Açık açık demiyorlar. Kur'an'ın subutu kati, subutunun delalet ettiği mana ise zannidir, kati değildir derler. Bununla ne demek isterler bilir misiniz? Kur'an Allah kelamıdır. Bunda şek ve şüphe yok. Ama Kur'an'ın açıklayıcısı konumundaki sünnet var ya, işte onlar vahiy değil, onlar nedir? Zannidir, onlar asla Allah kelamı değildir. Haşa bu sözü söylerler. <gülüyor> Allah onların şerlerinden korusun. Halbuki sohbetin başında da zikrettiğimiz bir ayet-i kerime var hatırlayacak olursanız. Allah Azze ve Celle Allah ile Resul'ünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onlara gerekli cevabı veriyor. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin Anlayış versin Rabbim anlayışımızı zedelemesin Demek ki Kur'an'ın subutu da katil Dalalet ettiği mananın subutu da neymiş? Katilmiş İkisi de neymiş? Allah kelamı Bunda şek ve şüphe nedir? Yoktur Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi bir gün diyor rahat koltuğunuza oturup da, ben Allah'ın kitabında neyi helal görürsem onu helal, neyi haram bulursam, onu haram kılarım dediğinizi duymayayım diyor. Benim dediğim de Allah'ın dediği gibidir diyor. Düşünün kardeşlerim, Allah insanların içinden seçiyor, tezkiye ediyor, terbiye ediyor, güveniyor, vahyi emanet ediyor, <gülüyor> yaratılan biz kullar ne diyoruz? Haşa Allah'ım sen tamam evet güvendin ama ben de güven boşluğu var. Böyle bir olay olması mümkün mü kardeşlerim? Yani bu aynen iblisin mantığı değil mi? Evet sen beni de yarattın, Adem'i de yarattın ama beni önce yarattın onu sonra yarattın beni ona secdeye kıldırıyorsun bu olmaz aynı mantık değil mi? Allah Azze ve Celle kimi seçmişse, kimi elçi göndermişse, biz onu kabul etmek zorundayız. İmanımızın bağlayıcılığı nedir? Buradadır kardeşlerim. O peygamberdir. Allah'ın kududur. O yalanlanamaz. Yaratılmışların hayırlısıdır faziletlidir, efendidir Allah katında değeri vardır derecesi yüksektir vesile olarak Allah'a en yakındır onun getirmiş olduğu şeriat bütün şeriatların hükmünü ortadan kaldırır kıyamete kadar herkes için inanan herkes için de nedir bu bağlayıcıdır ve kalıcıdır Allah imanımızı artırsın Allah Kur'an ve sünnete bağlılığımızı artırsın kardeşlerim evet Allah Resulünü alemlere rahmet olarak göndermiştir Enbiya suresinde demiyor mu biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik evet o gönderilen rahmet peygamberin getirdiğine uymak rahmettir ondan yüz çevirip anladığını anlatanlara uyma rahmet değildir. Hani birileri diyor ya ümmetin ihtilafı rahmettir. Hangisine uyarsan doğruyu bulursun o rahmet değil işte. Bugün herkes birine uya uya sapmadı mı? O alim bu alim diye diye fırkalar çıkmadı mı? Bugün her çıkan fırkanın bakın başında ne var? muhakkak bir adam artık adam mı bilmiyorum da hani sözün gelişi için adam diyelim hani insan sıfatı olmasa sebebiyle zevat mı diyelim her çıkarılan fırkanın bir zevatı ve bir görüşü yok mu peki gönderilen vahye uyana Allah ne diyor müslüman diyor değil mi ve Allah Azze ve Celle gönderdiği, alemlere rahmet olarak gönderdiği o peygambere kitap vermiş mi? Vermiş. Dinini emanet etmiş mi? Etmiş. Ona risaletini tebliğ ile görevlendirmiş mi? Görevlendirmiş. Ve bu risaleti tebliğ ederken yanılmaktan onu korumuş mu? Bakın bunlar çok önemli kelimeler. Korumuş. Ve tebliğ konusunda masum kılmış mı? Kılmış ve kendi hevasından bir söz söylemez. O bildirilen bir vahiden başkası değildir demiş mi Neci 3.4'te? Demiş. Öyleyse biz inandık diyen kulların da bu noktalara hassasiyetle uyması gerekir kardeşlerim. O kendi hevasından bir söz söylemez o bildirilen bir vahiyden başkası değildir. Onun risaletine iman edip, peygamberliğine şahitlik etmedikçe, hiçbir imanı sahih değildir kardeşlerim. Ona itaat eden cennete girer, ona karşı gelip isyan eden cehenneme girer. Bakın, bütün diyor ümmetim, cennete girer. Sadece imtina edenler hariç. Ebu Hureyre diyor ki, ey Allah Resulü imtina eden kim? Getirdiğime tabi olmayan, geri duran, başka başka adetler çıkaran diyor. Evet. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Hadi dünyalık işlerde Giyinmeden, yemeden, içmeden tut birçok şeyleri bilen insanlarız. Bilmiyorsak, bilen birine danışan insanlarız. Peki din konusunda ne yapmamız gerekiyor? Kafamıza göre mi? Birinin ilmi derecesi çok yüksek ya, yani biz onun ilim derecesine göre amel edelim, öyle mi? Veya? ya bunun Arapçası da çok güzel bak bu hafız, hadis hafızı biz bunun dediğimi kabul edelim diyelim, hayır Allah hidayet imamlarının sayılarını artırsın, Rabbani alimlerin sayılarını artırsın, onlar hidayet meşaleleridir onlar bu nurlu yolun kılavuzlarıdır Allah onlardan razı olsun onlar bize Allah'ı ve Resul'ü anlattığı müddetçe hayırları da artacak, yıldızları da ne yapacak? İyice ışıyacak. Bakın Allah azze ve celle kitabında diyor ki: "Rabbaa olsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp <gülüyor> sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir şey sıkıntı sana tam bir teslimiyetten bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa 65 Evet bu ayetten şimdi gelin amel edelim. Bir meselede ihtilaf bir tevhidi bir ameli herhangi bir meselede şöyle kafanızda bir düşünün. Bir de toplumun o ihtilaf ettiğiniz meseledeki amelini ve sizdeki de doğruyu, bir namazı ele alın, bir namazın terkini hükmünü alın, bir abdest, abdest bozucuları ele alın, bir daveti, davetteki yanlışlıkları, yani birçok şeyi ihtilaf ettiniz. Kime gidecekmişiz kardeşler? Allah'a ve Resul'la. Sonra, Allah'tan ve Resul'dan geleni kabul etmez. Hala ataların dini, hala örfün, törenin, bidatın, birçok fırkaların görüşlerinden amel ediyorsak bakın bu işte bir sıkıntı işte bir teslimiyetin olmadığını gündeme getirir Allah anlayış versin anlayışımızı artırsın peygamberlere iman deyince bu basit bir olay değil kardeşlerim hiçbir basit olay değil İhtilaf ettiğiniz veyahut da aranızda halletmenizi istediğiniz bir meseleyi Allah ve Resuluna götürüp de onu hakem kılıp onun koymuş olduğu hükümden geri durma insanı birçok müşkülata ne yapar sokar. Bu ayetin nuzul sebebini biliyorsunuz değil mi? Ensar'la Muhacir aralarında tarla meselesinde, tarla sulama meselesinde nizalaşıyorlar. Ensar biliyorsunuz dışarıdan gelene kucak açan ona evini veren yurdunu veren yer veren insan muhacirde Allah uğruna hicret eden ne olur bakın birçok güzellikler yaptığı halde bir tarla meselesinde sulama meselesinde nizalaşıyorlar ve Allah Resulü'na geliyorlar Vesselam. A. İkisi de sorununu anlatınca Ali ve vesselam Zübeyir tarlanın sula sonra bırak Ensar sulasın diyor. Ensar ne diyor? <gülüyor> o senin diyor akraban da onun için mi böyle karar verdin diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kıpkırmızı oluyor. Zübeyir tarlanı sula hatta ta köklerine kadar su içene kadar sula. Sonra bırak ensar sulasın diyor. Ama olay böyle kapanmıyor bakın. Allah azze ve celle hayır. Hayır. Rabbim ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar ayetini indiriyor evet kardeşlerim iman, söz ikrar tasdik dediğimiz bu eylem üçünden de bir araya geldiğinde senin mümin olduğunu gündeme getirir ama kalbin tasdiklemediği halde dilin ikrar eder azalarını da gösterirsen bir olay olur. Bir amel gündeme gelir. Senin kalbinde olmadığı ne yapar? Diline ve azalarına yansıyı verir. İşte Peygamberlere iman meselesi de sadece ben inandım demekle ne yapmıyor? Kalmıyor. İnandım dediğin Resul'den gelene de ne yapman? Tabi olman gerekiyor yani bunca alim bulamamış bunca yıldır şu yapılmamış da siz mi buldunuz yani bu mu doğru bunların şek ve şüphesi olmaması gerekir bunlardaki şek ve şüphe aslında senin imanındaki şek ve şüphedir bu söz ve davranışlara ne yapma çok çok dikkat etmek gerekir öyleyse davetimizde hep iman öncelikli olacak ki karşıdaki insan neyi kabul neyi reddettiğini ve dilinden çıkan sözün kendisini nereye kadar götürüp bağlayıcı olduğunu idrak edebilsin. Evet. Sözlerim anlaşılıyor değil mi? Kardeşlerim bir de Allah Resulü ayrı bir özelliği var. Her peygamber sadece kendi toplumuna gönderilmişti. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilen Resuldür. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildik diyor. E, sesim geliyor mu? Özür dilerim. Birisi özelden sesiniz yok hocam diyor da. Sesim yok mu? kapadı açayım Var mı? Tamam. Tam. Allah razı olsun. Evet kardeşlerim. Demek ki imanın ne olduğunu nasıl bağlayıcı olduğunu çok çok iyi anlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin aleyhissalatü vesselam'ı apaçık mucizelerle yani mucize dediğimizde kerametle mucizeyi ayırt edebiliyorsunuz değil mi? Mucize Allah'ın peygamber vasıtasıyla onun iddiasına uygun olarak ve onu tasdik etmek üzere ortaya çıkardığı ve beşerin de güç yetiştiremeyeceği olağanüstü bir iştir. Mucizenin meydana gelmesi imkansız değil. Çünkü sebepleri de sonuçları da yaratan ancak Allah'tır onun sistemini değiştirmeye de, onun yüzünden sonuçları, sebepleri boyun eğdirmeyi de ne yapacak? Ancak yapacak Allah'tır kardeşlerim. Allah Resulü'nü apaçık mucizelerle, göz kamaştırıcı belgelerle ne yapmıştır? Desteklemiştir. Ve bu mucizelerin bir tanesi en büyüğü de Kuran-ı Kerim'dir kardeşlerim. Allah onu güzelce anlamayı, etmeyi yaşamayı nasip etsin. Ömer'in dediği gibi, Allah kendisinden razı olsun. Şu Kur'an var ya, şu Kur'andır. eğer diyor, sana şefaatçi olursa, sen kurtuldun diyor. Eğer davacı olursan, seni kimse kurtaramaz diyor. Evet, ufak demeden, büyük demeden, her meseleyi kafasında depolayan, ısıtıp ısıtıp araba, güzel ilişkilerini insanlar arasındaki kardeşliğini zedeleyen bizler, acaba sözlerin en güzeli Allah'ın kelamını öğrensek, Aleykümselam ve hoş geldin Cüneyt'in, bunları öğrensek, hıfsetsek ve insanlara bunu anlatsak, hayır mı olur yoksa şer mi olur, hangisi olur kardeşlerim? Hangisi olur? Elbette ki Kur'an diyelim. Rabbim hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle Resulü'nü Kur'an gibi bir kitapla mucizeyle desteklemiştir. Ve bu desteklediği kitapta okudukça insan ne kadar hayran kalıyor değil mi? İndiniz cinliniz, inananınız küfredeniz, hepiniz bir araya gelse ve hep onun yanlış olduğunu iddia etse doğrusunu getirin diye kıyamete kadar bir meydan okuma var değil mi? İçinde ihtilaf yok tezat yok ihmal edilen yok kemana erdirilen bir kitap ama buna rağmen uzak duran bizleriz. E, Kur'an'dan haberimiz yok ki sünnetten haberimiz olsun. Kur'an'dan haberimiz yok ki getirilen elçiden haberimiz olsun. Rabbim hepimiz versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Resulüne vermiş olduğu en büyük mucizelerden birisi neymiş? Kur'an'mış. Aleyküm selamlar Sonra en büyük mucizelerden birisi İsra-Miraç hadisesidir kardeşlerim. Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat'ın itikadından bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uyanık iken ve bedeniyle birlikte semaya yükseldiğine ve İsra gecesinde gerçekleştiğine Ehl-i Sünnet iman eder. Aleyhisselatü Vesselam o gece Mescid-i Haram'dan alınmış, Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, bu da Kur'anla nedir? Sabit bakın Allah Azze ve Celle İsra suresinin birinci ayetinde bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye koy Muhammed'i mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı ne yücedir bütün eksiklikten uzaktır o gerçekten her şeyi işiten her şeyi görendir evet ayet açık Gariban Osman bak ayet çok açık ama güya Kur'an okuduklarını söyleyen güya iman ettiğini iddia edenler ne diyorlar buna İsra gecesi yani gece yürüyüşü karanlıkta yürüme diyorlar ama bakın Allah Azze ve Celle ne diyor biz kulumuz Muhammed'i mescidi haramdan mescidi Aksa'ya götürdüktür. İnandığım, inandım dediği halde ben de Müslümanım dediği halde İsra ve Miraç hadisesini bu mucizeyi inkar eden insan ne olur? Ne olur kardeşler? Peygamber'e imanı yıkmıştır ve sohbetin başında da dediğim gibi peygamberlerden birini inkar eden veya kabul etmeyen bir insan ne yapar? Kafir olmuştur. Dinden çıkmıştır. Allah Resulü ve Vesselam semaya yükseltildi. Yedi kaç semaya kadar çıktı. Sonra sonra bundan da öteye Allah'ın dilediği yere kadar Sidretül Münteha'ya kadar götürüldü. Burası Meva cennetinin yanı devamlı nimetler ve ebedilik gördü. Allah Azze ve Celle Resulüne dilediği şeylerde ikramda bulundu. Ona vahyetti. Onunla perde arkasından konuştu. Ve günde beş vakit namazı ona orada farz kıldı. Cennete girdi, orayı gördü. Cehennemi gördü. menekleri gördü. Cebrail'i Allah Azze ve Celle'nin yarattığı asli şekliyle gördü. Ve ve Vesselam'ın kalbi gördüklerini yalanlamadı. Aksine baş gözüyle gördüğü şeylerin hepsi gerçekti. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'a bir tazim. Onu diğer peygamberlerden daha büyük bir şerefe nail etme ve onun yüce makamının herkesin üstünde olduğunu açıkça ortaya koymak için gerçekleştirildi. Salatü selamun üzerine olsun kardeşlerim. Sonra Beytül Makdis'e indi ve diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı. Sonra da Tan yeri ağarmadan önce Mekke'ye döndü. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Anlayıştan ayırmasın. Evet kardeşlerim Rabbim hayır versin. Miraç hadisesi Kur'an'dan sonra en büyük mucizelerden bir tanesidir. Ve Allah Azze ve Celle beş vakit namazı orada farz kılmış. Allah Resulü ve Vesselam bana orada üç şey verildi demiş. Namaz, şefaat hakkı bütün peygamberlerin duası var onların hepsi kullandı bense ümmetime ahirette şefaat için bıraktım dediği ve Bakara suresinin son iki ayeti burada da büyük imtihanlar vardır bazı taifeler İsra olayını Minaç olayını inkar ederek inkar etmelerinden dolayı beş vakit namazı da inkar etmişler nasip ve mensuhu inkar etmişler ve şefaati inkar etmişlerdir biliyor musunuz? Ve öyle inkar yoluna gitmişlerdir ki öyle sapmışlardır ki bu sapkınlıklarını olaya hiç isim getirmeden değişik yollardan yaklaşarak yapmışlardır. Rabbim hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Evet allah Teala kitabında şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Peygamberin gözü kaymadı. Şaşmadı. Aşmadı da. Vallahi gördü. Hem de bunun ayetlerinin en büyüğünü gördü. Necim 13-18 Allah bizlere anlayış versin kardeşlerim. Bakın Miraç meselesini Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta gördüklerini Allah Azze ve Celle ayetinde tek tek söylemişken yine de kalbi kara, gönlü kara insanlar Peygamber'e iman ettik dedikleri halde kitaplara iman ettik dedikleri halde ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Rabbim yakinen iman etmemizi nasip etsin. İşte peygamberlere iman dediğimizde bizleri nelerin bağlayıcı olduğunu güzel yakalamamız gerekir. Mesela ay yarılmış bu Allah'ın peygamberlerine, peygamberine peygamberliğinin bir delili olarak verilmiş büyük bir mucizedir. Müşrikler gelmişler ey Abdülmuttalib'in oğlu bütün peygamberlerin mucizesi var. İşte Salih'in devesi falanın şu. Sen de bize bir mucize göster. Aleyhisselatü Vesselam parmağıyla ayı işaret ediyor. Ne oluyor? Ay ikiye yarılıyor. Aleykümselamın biri dağın bir kısmına biri de dağın bir kısmına yarısı müşrikler kafalarına toprak atarak Muhammed bizi büyüledi diyerek kaçıyorlar evet hadi onlar müşrikti kafalarına toprak saçıyorlar bugün inandım diyen insanlar ne diyor yine mesela hadis-i şeriflere bakıyorsunuz kıtlık zamanında bir sahabe 3-4 kişilik yemek yapıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ediyor. Akabinde e, 1500, 1600, 1700, 1800 kişi 4 kişinin yiyeceği kadar yiyeceği ne yapıyor? Yiyor ve yemek bitmiyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden olan bir şey. Yine kardeşlerim Siyer batlarını okuduğunuzda Aleykümselam Suyumuz bitmişti diyor. Bir koca karı bulduk. Kırbaları ağzına kadar su doluydu. Aleyhisselatü Vesselam onu istedi. Sonra kazan getirildi. Parnaklarını koydu. Ve su Parnaklarının üzerine döküldü. Ve sahabe diyor ki Vallahi diyor aynı pınarın diyor Su gözünden diyor suyun fışkırdığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın parnaklarından suyun fışkırdığını gördüm diyor. Bizler diyor 1400-1500 kişiydik diyor. Hepimiz kırbalarını doldurdu. Gusleden gusletti. İhtiyacını gören ihtiyacını gördü. Hayvanlarımızı suladık ve hala Allah Resulü aynen öyle duruyordu ve parnaklarından su fışkırıyordu. Bunun gibi ifadeleri çok görürsünüz kardeşlerim. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen neydi? Mucizelerden bir tanesiydi. Yine mesela Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizeleri hatırlayacak olursanız hastaları şifa, hastaları iyileştirme estağfurullah. Mesela Ali'nin Hayber günü sancak verileceğinde gözlerinin çok rahatsız olmasında Çağırıyor, gözüne tükürüyor, dua ediyor ve Allah onun gözünü ne yapmıştır? İyileştirmiştir. Halbuki hiçbir ilaç ne yapmamış? Kullanmamıştır. Bunun gibi hastaları iyileştirmeyle alakalı Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok duası ve mucizesi vardır. Yine Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerden hayvanların ona karşı çok edepli olması, gelip konuşmaları, saygılı olmaları ağaçların onu gördüğü zaman boyun eğmesi, yeri yarıp yara yara gelip yanına gelmesi, siper etmesi, taşın ona selam vermesi gibi birçok mucizeler nedir? Vardır. Evet, yine peygambere hiyanet eden ve ona karşı inatlaşanların cezalarını hemen görmeleri. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haber vermesi, kendisinden uzak yerlerde meydana gelen olayları anında haber vermesi henüz meydana gelmemiş gaybi olayları önceden bildirmesi mesela Mehdi, Deccal İsa Aleyhisselam'ın nuzulu bunlar hep Resul'ün haber verdiği meselelerdir değil mi? Bugün öyle insanlar çıkmıştır ki bunlar Kur'an'da geçmiyor diyerek Mehdi'yi Deccal meselesini ve Mehdi meselesini İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu inkar etmişlerdir. Hatta Hanefi Akın diye bir yazar var, tercüman var. Çok okudunuz mu? Polendeki kitapların çoğunu o tercüme eder. Fıkıh Sünnet'in yazarı Seyit Sabı'ın İnancı Sağlamlaştıran 10 Unsur diye güzel bir eseri var. Polen Yayınları'ndan çıkan evet karısını boşayıp da Hanife Akın'ı almış birbirine uysun diye evet öyle bir çatlak birisi Antep'te herhalde yanlış hatırlamıyorsam Feyzullah Pirişah iyi arkadaşıdır bakın şimdi ben Feyzullah Pirişah'a kitabı gösterdim diyor ki bilmiyorum eder mi edemez mi bakın kitapta kitapta inancı sağlamlaştıran 10 unsurda dipnotunda ne diyor? Mehdi, Deccal ve İsa Aleyhisselam'la alakalı kısımda ne diyor bakın? Bunlar diyor, Ehli Sünnet safsatası. Ne yazık ki diyor, ne yazık ki hala buna inanıyorlar diyor. Bakın bu benim sahibine bunu gösterdim. Allah Allah diyor. Nasıl olur bu böyledir Vallahi Valla yayın evi sahibi sensin dedim. Ya sen de aynı inançtasın bize takiye yaparsın. Ya da çıkan kitabından kendin de yok. Düşünebiliyor musunuz? Bir yazar tercüme ettiği bir kitaptan hem para alıyor hem de aldığı paraya ihanet ederek dipnotunda 3 sayfa Bunlar diyor ehli sünnet safsatası diyerek inkara gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, tercümana ait. Tercümana ait. Seyyid Sabah ait olur, mu? adam ehli sünnet. Allah kendisinden razı olsun. Yani bakın Kur'an'da geçmiyor diye. Şimdi Kur'an Allah Resulü Hanif ağzından çıkmıyor mu kardeşler? sünnet Allah Resulü'nün ağzından çıkmıyor mu? O ümmü değil mi? Okuması yazması var mı? Kur'an'ı da yazan sahabe sünneti de yazan sahabe sen şimdi sünneti inkar edersen Kur'an'ı da inkar etmiyor musun? Yani birinin ben şuna inanmıyorum dediği zaman sünneti inkar ettiğinde otomatikman Kur'an inkarı da gündemdedir. Evet, Allah hepimize hayır versin Allah düşmanlarından bizleri korusun Allah Resulüne imanı hakkıyla yapanlardan eylesin bize demek ki gaybi olayları önceden bildirme bu da neymiş kardeşler bu da peygamberlere imanla alakalı meselelerdir ve bizim bizim yapmamız gereken işittik, itaat ettik bitmiştir ve bakın aleyküm selam birisi falan cennetliktir dediğinde ne diyor o cehennemliktir diyor bir tanesi kelime-i şehadet getiriyor ben şehadet ederim ki vallahi sen Allah'ın Resulusun diyor çünkü diyor o söylediğini şahısla ben birlikte harp ettim. Nereye girdiyse ben de peşinden girdim. Kahramanca savaştı ve o kadar çok yara aldı ki en son yaralarına dayanamayarak kılıcının üzerine kendini abadı ve intihar etti diyor. Evet. Vallahi diyor bu olayı yaptığında diyor hiç kimse orada değildi. Allah'tan gayrı kimse görmedi diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Haber vermiştir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları kabul edilmesi, bu da mucizelerindendir. Allah'ın onu koruması, düşmanlarının ona zarar vermesini önlemesi. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle peygamberlere iman meselesinde hepimize güzel bir anlayış versin. Demek ki biz Resul'e iman dediğimizde ona ittiba dediğimizde ona itaat dediğimizde bizlerin neyin bağlayıcı kıldığını güzel yakalamamız gerekiyor. Ve her imanın bir gereği bir hususu şartı olduğu gibi <gülüyor> kolun imanı da Peygamber'e iman dediğinde onu tasdik edecek, ona itaat edecek ve onun getirdiğine uyacak. Eğer bu olmazsa imanın gerektirdiği hususlar, şartlarda yerine gelmemiş olur ve iman da tamamlanmaz kardeşlerim. Ahiretini düşünen ve ahirette cennete gitmek isteyen her Müslüman bunları bilmesi, bunları ihate etmesi, itikat söz ve amel olarak bunlara bağlanması gerekir. Demek ki Allah Resulü ve Vesselam alemlere rahmet gönderilmiş. Allah'ın elçisidir. Sadece Araplara değil, bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya Nebilerin, Resullerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Ve onun gönderilmesinden sonra ona iman etmedikçe, ona tabi olmadıkça, onun getirdiğinin amel etmedikçe hiç kimsenin imanı, İslam'ı, ameli geçerli olmaz. Çünkü onun Risaleti kendisinden önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. O Risaletini çok açık bir şekilde tebliğ etmiş, emaneti yerine getirmiş ümmetine nasihat etmiş ve bizleri gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yol üzerine bırakmıştır. O, tebliğinde masumdur. Risaletini tebliğ ederken hiçbir hata yapmamıştır. O Allah'ın kuludur, elçisidir. O'nu tazim ve sevgide ifrat ve tefrite yer yoktur, aşırılıktan sakınılmalıdır. O'nu herkesin Canından, anasından, babasından, nefsinden bütün insanlardan daha çok sevmesi gerekir. Emrettiğine itaat etmeli, haber verdiğini tasdik etmeli, yasakladığı hususlardan uzak durmalı ve Allah'a ancak onun getirdiği şeriat ile ibadet edilmelidir. Onun yoluna uygun olarak yerine getirilmeyen şeriatına uymayan her ibadet bidat ve dalalettir. Rabbim anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bunlar peygambere imanın ana başlıkları. İnşallah anlatabilmişizdir. İnşallah sizler de anlamışsınızdır. Anlattığımız doğrular Allah'tan, hatalarsa bizim kendi nefsimizdendir. Rabbim hepimizin anlayışını düzeltsin. Nefsimize bir an olsun bizleri bırakmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhüden la ilahe illa ente Estağfurullah ve tuğbulim Velhamdülillahi